Merhaba, sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ee, geçtiğimiz haftalarda dünyanın gündemine düşen önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz bugün. Monsanto-Galifosat kanser davasında kazanılan tarihi zaferi ele alacağız. İki ay süren ve 11 Ağustos'ta biten bir davaydı bu. Monsanto'nun ürettiği Roundup ve Ranger Pro adlı herbisitlerde ya da halk dilinde ot kıran dediğimiz... E Herbisitler bunlarda bulunan glifosat yüzünden kansere yakalandığı iddiasıyla şirkete dava açan Dwayne 289 milyon dolar tazminat ödemesi kararı çıktı Sadece bu kararı değil arka planı da ele almaya çalışacağız Meseleyi eline boyuna konuşmak üzere Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var karşımda oturuyor şimdi Yeşil Gazete yazarlarından Ayşe Bereket bizlerle olacak Hoş geldin Ayşe'ciğim Hoş bulduk Ayşe şimdi seni dinleyicilerimiz GDO karşıt kampanyalardan ve yazılarından biliyordur. Ancak şu sorunun cevabını eminim çok az kişi biliyordur. Sen New York New School for Social Research'tan mezun olduktan sonra hangi rüzgar seni bu konuda aktivizme ve yazma etti GDO konusunda? Esas konumuza girmeden önce biraz bundan bahsedelim istersen. E, tamamıyla tesadüf eseri oldu bu 2000'lerin başında e, bir doktor bana efervesan kalsiyum kullanmamı söyledi ben de her şeyi okuduğum için onun da prospektüsünü e, okudum ve aspartam diye bir madde çıktı karşıma Hı. İşte bu nedir diye internette araştırmaya başlayınca karşıma Monsanto diye bir şirket çıkıp, çıktı bu sefer. <gülüyor> Ee, ve tabii dehşete düştüm e, okuduklarımdan ve işte yıllarca bunu okuyup e, herkese etrafa işte böyle bir şirket varmış bunu da yapıyormuş bunu da ediyormuş diye bu böyle birkaç yıl devam etti. Ee, sonra yeşiliste yazan bir arkadaşım vardı herhalde biraz da kafasını ütülemişim ee, bana dedi ki yani sen bunları hepimize anlatacağına bir yazsana evet, dedi yani, güzel bir şey söylemiş ee, Ben de düşündüm taşındım hakikaten Türkçe e, bilgi e, çok kısıtlı internette bu konuda e, kaynak olarak kullanılabilecek e, dolayısıyla yabancı dil bilmeyenlerin erişimi çok az bu tür bilgiye ee, ...ilk önce Liste yazmaya başladım... ...sonra 2012'ydi sanırım... ...Yeşil Gazete'de yazmaya başladım... Ee, Hı -hı. ...ardından bir uluslararası STK'nın... ...GDO kampanyacısı oldum... Ee, ...Kuzey Kutbundan da sorumlu e, oldum... Ee, ...sonra da o STK'dan ayrıldıktan sonra... ...geçen yıl kendi e, kampanyamı başlattım... ...GDO karşıtı kampanyamı Change.org'dan... ...soframızdaki GDO'ları açıkla diye... İşte öyle okuyup yazmaya mümkün olduğu zamanlarda da kampanya yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Okuma yazma zaten hayat boyu devam eden bir şey. Hayat Hı. boyu öğreniyoruz bir şeyler. Şimdi Yeşil Gazete'deki son yazına gelelim. Duane Johnson Monsanto davasının detayları diye inceledim bu yazıda ve yorumladın. Bu dava neden açılmıştı ve sonucu bizim için ne anlama geliyor? Biraz ondan istersen konuşarak başlayalım. Tabii, e, Dwayne Johnson e, şu anda 46 yaşında, iki çocuk babası, e, Amerika'da San Francisco'da e, yaşıyor yani ve şu anda ölmek üzere e, nanahcikin e, lenfoma, e, bir tür lenf kanserine e, yakalanmış durumda. E, Dwayne 2012-2014 yılları arasında San Francisco'nun bir okul bölgesinde park ve bahçelerden görevli ve işlerinden bir tanesi de herbisit yani ot öldürücü kimyasal madde uygulamak. Bunu işte hı hı. yılda 20 ile 30 kez arası uyguluyordum diyor. 2014'te vücudunda yaralar lezyonlar açılmaya başlıyor ve... Ee, bunun hemen öncesinde de iki tane kaza geçirmiş e, glifosat uygularken. Ee, özellikle de Monsanto'nun e, glifosatı, e, ana, mat, ana etken maddesi glifosat olan e, Roundup ve Ranger Pro diye iki markayı e, kullanıyor. Hı hı. Ee, bu kazalar sırasında da üstü başı sırılsıklam oluyor glifosattan. Ee, hemen arkasından işte bu lezyonlar e, başlıyor ve... E, ...lenf kanseri, Nano çıkıntısı lenfoma e, teşhisi konuyor. E, bu süreçte e, iki yıl, iki kere pardon, e, Monsanto ile iletişime geçiyor. Bu mahkeme kanıtlarında mahkemeye e, verilen Monsanto içi yazışmaları da da kanıtlandı. E, i̇şte çekincelerini anlatıyor, kaz kazalarını anlatıyor, e, lenf kanseri olduğunu anlatıyor. Fakat hiçbir şekilde geri dönmüyor Monsanto yetkilileri ona. Evet. Ve kullanmaya devam ediyor. Bir taraftan kemoterapi görürken bir taraftan da glifosat kullanmaya devam ediyor. 2016 yılında da Monsanto'ya dava açıyor. Hı hı. Ee, bu tarihi bir e, dava ve karar. E, tek dava değil tabii e, Johnson'ın davası. Şu anda beş fazla sadece Amerika'da Monsanto'ya... ...glifosat konusunda açılmış dava var. Evet. Fakat e, ölmek üzere olduğu için şu anda Dwayne Johnson... E, ...öne alındı, öne çekildi onun davası. E, dolayısıyla e, Monsanto'ya karşı glifosat konusunda... ...ilk görülen dava, ilk sonuçlanan dava... ...ve e, tarihi bir zafer hı hı. E, sayılıyor. Çünkü e, bir emsal oluşturabilecek diğer bekleyen davalara... E, i̇ki e, jüri e, Monsanto yetkililerinin bu tehlikeler hakkında yeterli uyarı yapmayarak Hı -hı. E, haksız fiili kasıt veyahut zulüm olarak işlediğine karar verdi. Evet. E, onun için bu tazminat bu kadar yüksek, 289 e, milyon dolar. E, dolayısıyla Roundup ve benzeri glifosat içeren ürünlerin kullanıcılara ciddi tehlike teşkil ettiğine de karar vermiş oldu. Evet. Monsanto şimdi üst mahkemeye taşıyacak bunu Bu arada Monsanto'nun bir ay içinde Monsanto ismi ortadan kaybolacak Bayer olarak gidecek çünkü hı hı. Bayer Monsanto'yu satın aldı bunu Bundan da, da bahsedeceğiz zaten evet. Evet, bundan muhakkak bahsedelim Şimdi <gülüyor> sen bu hatırlatmayı yaptın Bayer'dan bahsettin ki Türkiye'de de olan bir şirket zaten ben de bir açıklama eklemek istiyorum şimdi insan hayatına olan etkisini gördük bu dava nedeniyle biraz kamuoyuna sunulmuş oldu ve 5000'den fazla dava açıldı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde diyorsun evet. dünyada ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Şimdi bu pestisitler ya da tarımsal ilaç demiyoruz... ...zehirler diyelim buna. Aynen ona. öyle. Sadece ürünlere zarar veren yabancı otları ve böcekleri öldüren... ...kimyasallar değil... ...bunlar başka canlılara ve insanlara da zarar veriyor. Tarımda ya da peyzajda uygulanıyorlar... ...aynı okul bahçesinde olduğu gibi. Bu kullanılan pestisitler... ...yaraltı sularına geçiyor, içme sularına karışıyor... ...nehirlere, göllere, denizlere karışıyor... ...zehirli suların geçtiği her yerdeki her türlü canlıya aslında zarar veriyor... Ve şunu hiç unutmamak gerekiyor, Geze, gezegenimizde su sürekli bir döngü halinde ve bu döngü olduğu sürece de zaten hayat devam ediyor. Bu döngünün içinde bizim bedenlerimiz de var. Tabii. Dünyanın suyu her gün, her saniye yediğimizde, içtiğimizde bizim vücutlarımızdan da geçiyor ve bu su eğer zehir taşıyorsa bedenlerimizde bu zehri bırakıyor. Nitekim e, Bülent Şık'ın yazısından geçtiğimiz haftalarda okuduğum yazısından birkaç alıntıyı ben burada söylemek isterim. 2013 yılında 18 AB üyesi ülkeyi kapsayan bir araştırma yapılmış. Ve analiz edilen insanların yüzde 44'ünün idranında glifosat kalıntıları bulunmuş. Evet. Ayşe bu yarı yarıya bir şey demek aslında. Öyle anne sütünde <gülüyor> de çıkıyor. Evet. Türkiye'de ise gıda ürünlerinde sularda toprakta. Bu glifosatın kalıntı analizleri henüz yapılmış değil. Ne Tarım Bakanlığı gıdalardaki glifosfatta bakıyor ne de Sağlık Bakanlığı sulardakini araştırıyor. Oysa bu kimyasal madde yıllardır ülkemizde kullanılıyor ve halihazırda hazırda yapılan pestisit kalıntısı analizleri var. Ama hala bunlar glifosatı içermiyor diyebiliriz. Evet. Şimdi... Bu kadar olumsuz özelliklerinden bahsediyoruz. Buna rağmen bu e, glifosat kullanımı nasıl ve neden ortaya çıktı? Nasıl devam ediyor? Bir de ondan istersen bahsedelim biraz. E, tabii şimdi glifosat nereden çıktı deyince e, Monsanto'dan çıktı. Yine Monsanto çıkıyor karşımıza. Evet. E, ee, onun için biraz Monsanto'dan bahsetmek isterim çünkü son derece kirli bir e, geçmişi var, e, daha iyi anlamımıza e, yardımcı olabilir. Monsanto 1901 yılında Amerika'da ufak bir şirket olarak kullanılıyor, Sakarin üretmek üzere. O dönemde aynı dönemde de Coca-Cola'da e, küçükçe bir e, şirket ve işte Monsanto'nun en büyük e, müşterisi olarak bunlar beraber büyüyorlar. E, zaman içinde e, Monsanto ürün yelpazesine e, bir takım kimyasallar ve e, sanayide kullanılan bir takım yani ürünler ekliyor. E, ve bunların bir kısmı son derecede toksik olduğu sonradan ortaya çıkıp yasaklanan e, ürünler. Mesela PCB var hı hı. bu ürünler. Devrelerde ve elektrikli cihazlarda kullanılan bir madde. Daha sonra Stockholm Deklarasyonu tarafından 12 kalıcı organik kirleticiden biri olarak yasaklandı. Hı hı. Aynı şekilde DDT, en büyük DDT üreticilerinden biri Monsanto. Bu da 70'lerde yasaklandı. Manhattan Project ilk atom bombasının yapım. ...projesinde yer aldı Monsanto, Uranyum üzerine denemeler yaptı... Ee, ...bu da yetmiyor... ...Vietnam Savaşı sırasında bu Amerikalıların uçakla uyguladıkları bir e, kimyasal var... ...Agent Orange diye... Evet. Ee, ...ormanlık bölgeleri uyguluyorlar ki yapraklar dökülsün... ...işte gerillalar saklanamasın, ...hem de insanlar gıdasız kalsın diye... ...açlıktan öldürmek için yani... ...açlıktan öldürmek için... E, ...bunu tabii inanılmaz toksik bir şey bu... Bunun en büyük üreticisi yine Monsanto. Hı hı. Ee, Agent Orange'u yaparken de bir yan madde ortaya çıkıyor dioksin diye. Bu da son derecede toksik bir madde. Bu da 97 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak ilan edildi. Şimdi dolayısıyla e, Monsanto'nun böyle bir geçmişi var. Hı hı. Şimdi glifosat nereden çıktı dersen direkt olarak... Glifosat 1950'lerde bir İsviçreli bir ilaç şirketi tarafından bulundu. Silag adı şirketin. 60'larda bu sıcak su kazanları ve borularındaki tortuları temizlemek üzere bu kalker kalsiyum Hı -hı. birikimlerini. Onun için kullanılıyordu. 1970'de Monsanto glifosatın herbisit olarak yani ot öldürücü olarak patentini aldı. Evet. E, ve 74'te e, roundupı piyasaya sürdü. Yani etken maddesi glifosat olan herbisit. Şu anda dünyada en fazla e, satılan e, herbisit. 74'te bunu çıkardığında piyasaya. Uzun süre glifosat e, çok satılan bir pestisit değildi. Hatta 95'te ve bu kritik bir tarih, e, 95 verisi. Çünkü 96'da GDOlar çıkıyor ve o bağlantıyı anlatacağım. E, ...95'te mesela Amerika'da en çok kullanan yedinci pestisit glifosat. Aha. Yani öyle ahım şahım bir şey değil. Ya, sadece ABD'den de bahsediyorsun yani dünyada bile değil. Değil, değil evet enişti. sadece evet. ABD'de. Fakat orada şöyle bir e, cinlik oluyor. Şimdi 70'te e, patentini aldım Monsanto glifosatını dedim ya herbisit olarak. 2000'de patentin süresi sona erecekti. Dolayısıyla ki erdi de zaten... Ee, dolayısıyla Monsanto piyasa hakimiyetini kaybedecekti. Bunun üzerine hazır zaten o aralar e, tohum işine de girmiş işte biyoteknolojiyle de ilgileniyor korkunç bir ARG ve ilerleme e, kaydediyor. Şöyle bir şey yapıyor e, kullanımı e, glifosatla daha doğrusu Roundup'la özellikle kendi markasıyla kullanımlı şart koştu tohumlar üretiyor. evet. Bunlar da e, Roundup Ready markası altında çalı, e, satılıyor. Yani Roundup'la kullanacaksın diye bu Hı -hı. anlaşmalarda çünkü öyle yapılıyor. Anlaşmalı e, tohum e, Ve bunlar GDO. Yani genetiği değiştirilmiş organizma. Evet. GDO buradan Hı -hı. çıkıyor. Evet. Ürününü satabilmek için bütün dünyayı e, ve geleceğimizi etkileyecek çok büyük bir şeyi yani e, gelişmeyi bize dayatı, dayatmış Aynen oluyor. öyle yani Aynen. bu GDO... E, Argümanları vardır işte dünyada açlığı sona erdirmek için işte daha az tarım hmm. ilacı kullanılması falan. Bunların tam tersini, bu tamamıyla glifosattaki piyasa hakimiyetini devam ettirebilmek evet. için. Aynen. Evet. Ve e, şeye de tabii dikkat çekmek lazım. Yani e, glifosatlı ürünleri bir tek Monsanto e, üretmiyor. E, ve satmıyor. E, büyük şirketlerin yanı sıra e, markası olmayan şirketler de Hı -hı. bunları yapıyor. Mesela... Amerika'da 750'den fazla glifosatlı ürün var evet. Avrupa Birliği'nde takriben 40 şirketten 300'den fazla ürün glifosatlı ürün var diye düşünülüyor Çin, Çin'de falan nasıldır kim bilir yani Çin'de çok büyük Bunlar, Çin, Çin evet. Tabii Çin'in rakamlarına kolay ulaşılmıyor evet. Bunlar açık Hı -hı. rakamlar değil Aslında Ama olabilir, değil Türkiye'de çok kullanılan bir şey ee, internetten senin benim alışveriş yaptığımız bir internet sitesinden şu anda girip glifosat diye aradığımızda tık diye alabileceğimiz e, glifosat içeren ürünler var halk dilinde e, ot kıran ya da yeşil kıran da diyorlarmış olarak satılıyor Hı -hı. Ee, böyle bir şey var yani ortada böyle, böyle bir, durum böyle bir var. çıkış noktası var Yedi onun çıkış noktasından da bahsetmiş olduk Ayşe şimdi çok karanlık şeylerden bahsediyoruz biraz <gülüyor> müzikle ara verelim bence ondan sonra ikinci bölümde e, yine devam ederiz <gülüyor> Şimdi senin de çok sevdiğin bir şarkı olduğunu biliyorum. Evet. Marvin Gaye'den Mercy Mercy Me. On the oceans and upon high seas Fish full of mercenary Oh, oh, mercy, mercy, me Oh, things ain't what they used to do Oh, smart. radiation underground and in the sky Animals and birds who live near by the night. Oh mercy, mercy me, All He hopes what they who to be? What about this old proudness and how much more the youth from saints moves again stand there. Gelende birlikteyiz Ayşe Bereket'le birlikteyiz konuğum Yeşil Gazete yazarlarından karşımda duruyor şimdi ee, çok can sıkıcı şeylerden bahsettik geçtiğimiz haftalarda gündeme düşen e, Monsanto davasından bahsettik birazcık şimdi e, başka bir önemli şeydi hani ele almadığımız çok fazla bakmadığımız başka bir önemli kısım da şu e, yani şimdi bakıyoruz mucizevi bir çözüm olarak sunulmuş DDT 1940'larda Ayşe evet. sonra 70'lerde yasaklanmış çünkü yani ne kadar zehirlediği insanlara zarar verdiği ortaya çıkmış onun yerine bu sefer işte atrezin almış başka şeyler de var tabii ama bir örnek olarak söylüyorum bu sefer atrezin dünyayı kirletiyor 2000'lerin başında atrezine yasak geliyor onun yerine bu sefer glifosat alıyor şimdi bunun yasaklanması için de onlarca sene geçmesini mi bekleyeceğiz bir markanın ismi zamanla kirleniyor sonra yeni bir isimle yeni bir sayfa açılıyor Böyle mi işliyor bu düzen nasıl oluyor e, tam anlamıyla evet böyle işliyor e, böyle bir kısır döngü var e, glifosat işte yetişmiş dörtte piyasaya çıktığını düşünürsen e, Monsanto'nun ilk çıkardığını düşünürsen zaten bir e, çeyrek asırdır var e, işte yüzde glifosat dünyadaki glifosat uygulamasının GDO'lu ekinler üzerinde yarısından fazla yarısından fazlası. fakat Tabii o zaman şu soru geliyor yani Türkiye'deki e, kullanım ne vaziyette onda da şöyle söyleyebilirim Bülent Şıkkın yine e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı verilerinden e, yaptığı bir hesaplama sonucu çünkü bu açık veri olarak yok Türkiye'deki glifosat uygulaması. E, Aslında açık veri olması lazım yani buna Bilgi edinme var. hakkı evet. olarak evet, evet ama yani e, çok ama az yok. ülkede bu tarz şeyler çok rahat bulunuyor Türkiye'de hiç bulunmuyor. evet. Bülent'in hesaplamalarına göre 2001-2013 yılında 305 tondan 4500 tona 15 misli artıyor kullanım. Bu kadar kısa bir sürede. Evet. Bu kadar kısa, kısa bir sürede. Dünyada da zaten GDO yük yup yasaya çıkardığı 96 yılından sonra da 2014'e kadar yine bir 15 misli artış var. Evet. Ama Türkiye'de hepinizin bildiği gibi GDO lu tohum ekmek yasak. Dolayısıyla Türkiye'deki bu kullanım nerede oluyor diye düşünürseniz, ee, ilk başta tabi yine bu park bahçe ot kranç şey duencans gibi Türkiye'de de e, uygulanıyor. Ee, onun haricinde de Monsanto tabii her yerde GDO e, ekilme e, izinli olmadığı için çok yerde dünyada yasak olduğu için. Ee, ...şöyle bir şey yapıyor, yüzden, yüzden fazla tarımsal üründe glifosat kullanılmasını öneriyor. Hmm, başka ee, bir pazar açmış oluyor kendini. Tabii, yani. e, işte bu, buğdaydan mercimeğe, elmadan üzüme, turunçgiller... ...yani yüz tane ürünü kapsıyor. Bunların da şöyle uygulanmasını öneriyor. İşte hasattan e, bir hafta kadar önce glifosatı uygulayın... ...yani sıkın bu zehri diyor... Hem e, otları öldürür hasat sonrası e, çıkmaması için hem de e, ürünü kurutur ve daha kolay e, hasat, hasat edersiniz, edersiniz diyor evet, buğday evet. için öncelikle. E, dolayısıyla hani Türkiye'de de e, çok kullanılan bir şey. Yasaklanmasına gel gelirsek e, son yıllarda birçok sınırlandırma ve yasaklama girişi var farklı farklı ülke, ülkelerde bu kadar hızlı artmasına rağmen e, kullanımının. Avrupa Birliği'nde mesela 2017 aralığında e, lisans kullanım lisans süresi sona erecekti. E, Avrupa Parlamentosu kademeli olarak azaltmak lazım ve sonlandırmak lazım 2022'ye demesine rağmen e, Avrupa Parlamentosu'nun kararları e, öneri e, niteliğinde olduğu Yasal için... Yasal bağlayıcılığı yok. Yok hayır. Ha. E, komisyon 5 e, yıllığına tekrar kullanım izni verdi. Hı. Avrupa Birliği içinde işte bir takım e, ülkeler kendileri e, kısıtlamalar getiriyorlar. Ama geçen hafta e, tam Dwayne e, davasından e, birkaç gün sonra bir güzel e, şey daha oldu. Monsanto bir dava daha kaybetti. E, evet. Daha doğrusu başvurusu reddedildi. Kaliforniya etiketlerde kanserojen uyarısı... Ee, olması karar verilmişti 2017 yazında. Monsanto buna itiraz etmişti. Üst mahkeme dün e, üst mahkemeden geri döndü. Yani artık Hı -hı. Kaliforniya'da e, kanserojen e, Oldu. olduğuna Etiketler dair etiketlerde olacak ama çok çok güçlü şirketler bu Big Six ...denen... Hı -hı. E, evet, biraz da ondan bahsedelim. Big Six nedir? Big Six şu... E, ...2015 yılında... ...bu büyük... E, biyoloji, ...biyoteknoloji şirketleri... ...birleşmeye başladı. Şu anda dört e, tane... E, ...şirket var. Büyük, dev... Big, e, four, oldular? big four oldular. Big Six. E, big Six, e, Monsanto, Bayer... Dow Dupont... E, Syngenta Buffs'tı... E, son on yıldır bunlar 2013 verileri bunlar dünyadaki pestisit piyasasının e, yani e, tarım zehri piyasasının yüzde yetmiş beşini elinde tutuyorlardı. Ticari evet. tohum piyasasının da yani GDO ve hibrit tohumların yüzde altmış üçü bu altı şirketin elindeydi. Hı -hı. Ee, şimdi dört şirketin elinde Şimdi dört şirkete daha Dupont e, birleşti. Bayer Monsanto'yu aldı. Sincenta Çin Devleti'ne ait ChemChina tarafından satın alındı. BAFS'da bunların birleşmeler sırasında elden çıkarmaları gereken şeyleri departmanları satın alarak biraz daha büyüdü. Yani aşırı bir tekelleşmeye Or doğru bir gidiyoruz. Tekelleşme ve giderek... Altıdan dördü, sonra tek falan olacak herhalde. Öyle gibi görünüyor. En büyük bayar ama. Yani. En büyük bayar ve Türkiye'de de olan bir şirket. Ilaç yani şirketi. Onu da unutmayalım lütfen. Her bayar ismini gördüğümüzde artık bunun Monsanto anlamına geldiğini de. Evet, aynen. Şimdi çok karanlık bir tablo çizdik Ayşe. <gülüyor> Biz vatandaşlar bu zehirlere karşı çevremizde kendimizi... Nasıl koruyabiliriz? Böyle bir yol var mı? Ne yapabiliriz? Kısacık ondan bahsedelim. Sonra maalesef programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sizle. Ee, tabii yani ilk önce bireyler olarak hani benim kendime seçtiğim e, yol işte bol bol okulup, okuyup, e, bilgi sahibi olup bu bilgiyi mümkün olduğu kadar e, çok paylaşmak oldu. E, yani tarımdaki pestisit kullanımından tüketici olarak, birey olarak sakınmak istiyorsak işte gıda toplulukları... Evet. Türetici olmak bir şekilde işte üreticinin bunları kullanmadığını bildiğimiz üreticiden alışveriş etmek. Bütçemiz... Aslında o tür, yani üreticiye de bunu anlatmak ve değiştirmek davranışlar. Her besit pestisit kullanımını engellemek yani bu, bu yolla belki. Aynen öyle zaten gıda toplulukları ve kolektifler de hızla artıyor Türkiye'de. ...işte bütçenize uygunsa... E, ...organik sertifikalı yemek... E, ...ama... E... Yani bireysel olarak halledilebilecek bir şey gibi de gelmiyor çok açıkça. Ümitsiz davranmak istemiyorum ama... E... Tek başına bireysel olarak halledilecek bir şey değil. Değil. Hı -hı. Çünkü bu bir sistem problemi. Yani bunu politik Hı -hı. ve ekonomik çerçevenin dışından hani teker, tek bir şey olarak bakmak yanlış. Çünkü senin dediğin gibi bu bir kısır Hı -hı. döngü. Evet. Ya DDT bitiyor, atrezin çıkıyor, evet. atrezin bitiyor, glifosat çıkıyor. Yani kirleniyor çıkma... isimler yenilere çıkıyor yani. Böyle Dolayısıyla oluyor. sistemi değiştiremesek bile direnmeye devam edeceğiz en azından. Evet. Şimdi bir de ben bir şey eklemek isterim Peki. Devletin yükümlü kurumları ülke genelinde bir durum tespiti de yapmalı tabii Yani glifosatla ilgili ve diğer zehirlerle de ilgili Ki hani hangi zehri ne kadar kullanıyoruz bundan ne kadar ve nasıl etkileniyoruz bunları bilelim Bunları bildikten sonra hani bir kendimize eylem planı çıkartalım Bu verilerin ve tespitlerin vatandaşın bilgisine de sunulması lazım Az önce konuştuk bu en temel bilgi edinme hakkımızın bir parçası ve hani toparlayacak olursak yerelin gıda ihtiyacı için yerelde tarımsal üretimi yapmak gerekiyor, zehirsiz üretim yapmak gerekiyor. Adil Bunun ve için temiz gıda hakkımız ve bu hakkı da ısrarla evet. talep, evet, etmemiz, talep lazım. etmemiz gerekiyor ve devlet üzerinde toplumsal bir baskı oluşturmak gerekiyor galiba. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim geldiğin için bu değerli bilgileri bizlerle paylaştın. Maalesef bitti programımız. Sudan gelen de bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra görüşmek üzere.